Bismillahi La yedurru ma asmihi shay'un fil ardi ve la fis sama. Ve hu's semi'un alim. Değerli müminler, Niyazi kardeşimizin abisini hayır dualar ile almak üzere bu merasimi icra ediyoruz. Allah cümlemizden kabul ediniz. Değerli müminler, ölüm olayı yüce Rabbimizin Kur'an'da buyurduğu gibi hak bir olay. Kullu nefsin zaiqatul mevut. Muhakkak ki bütün nefisler ölümü tadacaktır. Ayeti kerimesinde de bizlere buyurduğu gibi bütün nefisler ölümü muhakkak ki tadacaktır. Nice insanlar geldiler, geçtiler. Nice salih insanlar, nice krallar, kraliçeler, imparatorlar, firavunlar, Nemrutlar, Kayserler vesaire bu dünyadan geldi, geçti. Onlardan bazıları çok güçlüydü. Karun'un hazinelerini 40 deve anahtarlarını sadece taşıyamazdı. Bu derece zengin bir insandı. Yine Süleyman Aleyhisselam bütün dünyaya hakim olmuş, hem bir peygamber, hem bir devlet başkanı, hem bir Padişah'tır. Öyleyse bütün bu olaylar bizlere şunu gösteriyor. Ölüm bir gün kapımızı çalacaktır. Bu tür olaylar bizim düşünmemize, uyanmamıza vesile durumundadır. Bizler bu tür merasimlerde aramızdan ahirete intikal eden kardeşimize hayır dualarda bulunmak onu hayırla anmak onun için af ve mağfiret dilemek için toplanmıyoruz sadece. Aynı zamanda acaba bu kardeşimizin başına gelen olay bizim başımıza ne zaman gelecek acaba biz imtihanımızı Doğru, düzgün, Allah'ın razı olduğu bir şekilde verip Allah'a intikal edebilecek miyiz? Acaba ölüm olayı, ölüm meleği ne zaman kapımı çalacak? Ben hangi hal üzerindeyken benim kapımı çalacak? Ben günah üzerindeyken mi kapımı çalacak? Yoksa sevap üzerindeyken mi kapımı çalacak? O anda Allah benden razı olmuş olacak mı? Yani Allah benden razı iken mi ruhumu teslim edeceğim, ona yöneleceğim, ona gideceğim? Yoksa Allah benden razı olmadan mı ruhumu ölüm meleğine teslim edeceğim? Bütün bu düşünceler, bütün bu sorular, bu tür merasimlerde her müminin kendi iç aleminde kendisine sorması gereken sorular ve en güzel şekilde cevabını vermesi bulması gereken sorulardır muhakkak o yüzden bizler eh işte felanca Müslüman aramızdan intikal etti de ona karşı bir görev icra ediyoruz kısır düşüncesiyle hareket edemeyiz bizler bu kardeşimizin başına gelen ölüm Bizim de başımıza gelecek. Belki o ansızın yakalandı. Ben ansızın yakalanmayayım. Belki o Rabbini razı edemeden gitti. Ben bari bu konuda uyanık olayım. Hayata gereken anlamı en güzel şekilde verebileyim. Oyun ve eğlenceden bir nebze kurtulup ahiret yurdundaki yaşantım için bir şeyler yapayım deme fırsatı bulacağımız zaman dilimleridir İşte bu zaman dilimleri sadece arkadaşımızın hatırı kırılmasın onun merasimine iştirak edelim davetine iştirak edelim diye değil oraya gitmeli orada okunacak Kur'an-ı Kerimleri dinlemeli manasını anlamalı orada yapılacak bazı nasihatlerden ders çıkarmalı ve kendime öğüt almalıyım düşüncesiyle camilere koşmak lazım. Ve bilmeliyiz ki değerli müminler Allah'ın evleri olan camiler müminlerin istikameti için çok merkezi bir öneme göreve sahiptir. Çünkü kardeşliğin merkezi camilerdir. Dinin öğretildiği yer, anlatıldığı yer camilerdir. Allah'a yalvarılan yer camilerdir. Kıbleye dönüp dua edilen, niyaz edilen, namaz kılınan yer camilerdir. İslam için kardeşlik yerleri camilerdir. Allah için nasılsın kardeşim, iyi misin diye soru sorulan, hal hatır edilen yerler Allah'ın evleri camilerdir. Camiler cennet bahçeleridir. Özellikle imamın arkasındaki birinci saf için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min O bölge imamın arkasındaki birinci saf cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurarak Cami'nin ve özellikle birinci safın önemini bizlere vurgulamaktadır. Değerli müminler, hepimiz insanız, Zafiyetlerimiz var. Hepimiz eksiyiz. Hepimizin nasihat'a ihtiyacı var. Hocanın da nasihat'a ihtiyacı var. Hacının da nasihat'a ihtiyacı var. Delikanlının da nasihat'a ihtiyacı var. Hanım kardeşimizin de nasihate ihtiyacı var. Nasihate ihtiyacımız var. Birbirimize nasihate ihtiyacımız var. Alim olmak yeterli değil. Bir alimi yola getiren, bir sabi çocuk olabilir. Bir babayı namaza başlatan, daha yedi yaşındaki çocuğu, baba sen neden namaz kılmıyorsun? Sorusu olabilir. Bir annemizi, bir bacımızı, İslam tesettürüne büründüren daha onun 10 yaşındaki kız çocuğu olabilir. O yüzden ibret nereden gelecek? Ders nereden alınacak, Nasihat nereden gelecek? Bunu bilemeyiz. Bunu bilemeyiz. Önemli olan nasihatın yerinde yapılmasıdır. Doğru bir şekilde yapılmasıdır, güzel niyetlerle yapılmasıdır. Bu olduktan sonra nasihat, müminin hikmet gibi aslında yetik malıdır bulması gerekir. Değerli müminler, asır suresinde yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Ve asr asra yemin olsun, Allahu Teala asra yemin ediyor. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسُرُ Muhakkak ki insan hüsrandadır, zarardadır, kaybetmektedir. Bu asır nedir? Alimlerden ikindi vakti. Ama bu asrın insana verilen ölüm dilimi olabileceği de muhtemeldir. İnsana verilen ölüm, insana verilen hayat nimeti, nefes nimeti, insana verilen dünyada yaşaması için kendisine biçilen gün işte ona yemin olsun ki de olabilir ona yemin olsun ki insan kendisine verilen bu sermayeyi kaybetmektedir zararına kullanmaktadır hüsran için kullanmaktadır ömür sermayesini nefes sermayesini mal sermayesini mülk sermayesini sağlık sermayesini kuvvet sermayesini Maalesef kendisinin hüsranı olacak şekilde kullanmaktadır. İnne'l insane li husur. husr. İnsan zararlıdır. İllellezine amenu ancak iman edenler ve amilussalihat salih amel işleyenler ve hak birbirlerine hakkı tavsiye edenler işte geldi konu ve bir sabır, birbirlerine sabrı tavsiye edenler demek ki hakkı tavsiye etmek lazım kurtuluşa ermek için hüsrandan kurtulmak için hakkı tavsiye etmek lazım hakkı emretmek lazım doğruyu emretmek lazım emri bil maruf maruf olan doğru olan güzel olan hayırlı olan işi emretmek ve nehy anil münker münker, insanların çirkin, kötü gördüğü, ahlaksızlık olarak ifade etmiş olduğu şeylerden de insanları uzaklaştırmak, net yetmek, müminin en büyük görevleri arasındadır. İşte hakkı tavsiye etmek, emri bil maruf ve nehyi yani münker ile olabilir. O yüzden birbirimize muhakkak surette hakkı tavsiye etmemiz lazım, sabrı tavsiye etmemiz lazım. Değerli müminler, İslami yaşantının gevşemesinin en önemli sebebi insanların birbirlerine hakkı tavsiye etmeyi bırakmasından dolayıdır. Maalesef bugün kendi ailemiz içerisinde bile aman çocuğum kızmasın, aman aman kızım kızmasın, aman oğlum kızmasın, aman hanım kızmasın diye hakkı emretmekten imtina ediyoruz. Diyeceğiz ki evladım taklamaz kılar. Kıl diyecek ki baba ya sonra kılarım benden uğraşma. Aman diyorsun böyle bir şey laf duyacağıma hiç söylemeyeyim daha iyi. Kızım bulu çağına eriyor. Kızım haramdır başını açman. Kızım şunu giymen haramdır. Allah'tan kork bunu yapma diyeceksin. Aman baba ne sıkıcısın be. Nefes aldırmıyorsun diyecek diye sana bu şekilde tepki duyacak diye bunu yapmaktan imtina ediyoruz. Hanım Örtün, hanım şunu yap Dediğimizde Sen de ne sıkıcı insansın Bırak herkes kendi istediği gibi yaşasın Allah ile kul ne giriyorsun gibi Bir takım nümayiş Vari sözleri duymayalım diye Emri bin maruf yapmaktan imtina ediyoruz Halbuki Halbuki Senin kurtuluşun O emri bin maruf yapmakta Ve tevaso bil hak Birbirlerine hakkı tavsiye edenler Birilerine tav sabrı tavsiye edenler kurtuluşa erebilir. Aksisi hüsrandır, kaybediştir. Ömür nimetini, Allah'ın üzerine tasem ettiği ömür nimetini hüsran ile geçirmek, zarar ile geçirmek, faydasız şeylerle geçirmektir aksisi. O yüzden değerli müminler, kurtuluşumuz hakkı tavsiye etmektedir. Kurtuluşumuz sabrı tavsiye etmek, etmektedir. Kurtuluş istiyorsak bunları yapmamız lazım. Yaşar yaşamaz o ayrı bir mesele. Hidayet Allah'ın elindedir, senin benim elinde değil mi? Ama Allah'ın sana vermiş olduğu, bana vermiş olduğu bir görev var. Tebliğ görevi. Bu tebliğ görevini yerine getirmek lazım. Bunu yerine getirmediğimiz zaman kendimiz hüsrandayız, kendimizi kurtaramayız. Arzu etmiş olduğumuz cennete layık olan bir kul olamayız. Allah bizim o zaman razı olmaz. O yüzden değerli kardeşlerim. Bu işler olmasa da olur cinsinden lüks işler değil. Hakkı tavsiye etmemek gibi bir lüksümüz olamaz. Sabrı tavsiye etmemek gibi bundan imtina etmek gibi bir lüksümüz olamaz. Olmamalıdır. Kul olmak bunu gerektiriyor. Hüsranda olmamak bunu gerektiriyor. Hüsranda olmamak hakkı emretmeyi, tavsiye etmeyi gerektiriyor. Sabrı, çünkü hakkı yaşarken sabır gerekir. Bu işler zor, kolay değil efendim. Siz hakkı ayağa kaldırırsanız, batılı ayağa kaldıranlar size kızacaklar. Siz zulmün önüne engel olursanız, zulmün önüne adaletle çıkarsanız zalimler önüze çıkacak. Çünkü onların işine gelmeyecek. İşte bu anda sabır gerekiyor. Sabır gerekiyor. Hakkı tavsiye etmek için sabır gerekiyor. Hakkı yaşamak için sabır gerekiyor. O zaman sabır da tavsiye edeceğiz. Çünkü bunlar birbirinden ayrılmaz şeylerdir. Hak'tan yana olmak sabır gerektirir. Hak'tan yana olmak sabırlı olmayı gerektirir. İşte konumuz neydi? Konumuz ahirete intikal ederken acaba Rabbimiz bizden razı mı değil mi? Bize verilen ömrü güzel bir şekilde kullanabildik mi? Kullanamadık mı? Acaba ölüm meleği geldiğinde bize selam verecek mi? Vermeyecek mi? Ölüm meleği geldiğinde müjdeyle mi gelecek? Cennet müjdesiyle mi gelecek? Yoksa cehennem müjdesiyle mi gelecek Allah korusun? Bunlar bizim bilmediğimiz şeyler. Ne ile ne, karşı karşıya geleceğimizi bilmiyoruz. Ancak ancak Allah'ın yolunda olursak Caminin yolunda olursak Yüce Rabbimizin emirlerini yerine getirirsek iman eder Salih amel işlersek Hakkı ve sabrı tavsiye edersek Umulur ki Kurtulanlardan oluruz Umulur ki ölüm meleği geldiğinde Müjde ile gelir Allah'ın selamını getirir Cennetteki makamını gösterir Bunun aksini düşünmek Çok kötü bir şey Aksini düşünürsek Ölüm meleği geldiğinde cehennemden makamımızı Allah korusun gösterirse ne bildiğin ne öğrendiğin ne öğrettin ne yaşadın hayraz bir insan oldun anlamaz bir insan oldun ömrünü mahvettin perişan ettin sana verilen ömür sermayesini boş işlerde harcadın mal sermayesini boş işlerde harcadın kaybettin işte kaybedeşinin belgesi, işte geldim dönüşü olmayan bir noktaya artık ruhunu kabz etmeye geldim dediğinde durumumuz Allah korusun nefeci bir durumdur. O yüzden değerli kardeşler bu an ile hepimiz karşı karşıya geleceğiz. Ahirete intikal eden kardeşimiz Allah rahmet eylesin. Onun gibi bizler de ansızın ahiret yolculuğuna çıkacağız. O yüzden sabırla, gayretle, ihlasla, duayla Rabbimize yönelelim. Nefsimizle mücadele edelim. Nefsimize yenilmeyelim. Birbirimizin iyiliğini isteyelim. Birbirimizi cennete sokmak için gayret edelim. Eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, annemizi, babamızı, yakınlarımızı cennete sokmak için Mücadele eden, Allah yoluna davet eden, Allah'ın elçilerinin mirasçıları olan değerli kardeşlerim. Ezan okundu fazla vaktinizi almayacağım. O yüzden bu tür toplantılara iştirak etmekte nefsimiz açısından çok büyük istifadeler, çok büyük faydalar vardır. Bunları kaçırmayalım. Şu camiler boş ise cennette boş kalır. Camiler boş ise cennette boş kalır. Camiler boş ise cehennem dolar bu kardeşlerim. Bu işin şakası yok. Nefsimize mücadele edelim. Hepimiz eksiğimiz var. Yani hepimizin eksikleri var. Nefislerimize söz geçiremiyoruz. Birbirimize yardımcı olalım. Ben geçiremiyorsam sen gel bana de ki kardeşim bak ben sen şurada sen nefsine söz geçirememişsin. Şurada şu eksiğim var. Gel ben sana yardım edeyim ve sen nefsini yen. De lütfen de. Allah razı olsun de. Diyelim bunu ya. İstemiyoruz ya. Nasıl dayanacağız çocuklarımızın, annemizin, babamızın, Allah korusun cehennemde olmasına nasıl dayanacağız? Olabilir mi? Onlar bizdeki samimiyeti görseler ağlayarak, sızlayarak onları Allah'a, yoluna davet etsek, cennete davet etsek, cehennemden sakındırsak, inanın onlar o samimiyeti, o göz gördüklerinde bu işin hakikat bir iş olduğunu, gerçek bir olduğunu anlayacaklar. Ama biz sözden söylüyoruz. Oğlum taklamaz ki bitti. Ama öyle değil mi? Unutacaksın. Alacaksın iki elin arasına. Evladım, canım, ciğerim, yüreğim, oğlum bak bizi yaratan bir Allah var. Bak bizim görevlerimiz var evladım. Bak şu yoldan gidersen Allah senden razı olmaz. Seni unutur. Seni bir tarafa atar. Seni kul diye tanımaz. Evladım sen Allah'ın kulusun. Bak Allah'ın kulu olmayı hatırlaman için Kıbreye dönmen lazım, elini Allah'a açman lazım, yüreğini Allah'a açman lazım, Allah ile iletişimini koparmaman lazım evladım. Bak evladım, hadi hep beraber bunu yapalım. İnşallah dünya ve ahiret için faydalarını göreceğiz evladım diye güzel bir şekilde anlatırsak bunu başarırız Allah'ın izniyle. Biz daveti bile maalesef yani baştan sağma yapıyoruz. Bunun etkisi olmaz ki ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet davetini öyle mi yapıyor? Kesinlikle öyle değil. Onun samimiyetini herkes biliyor, herkes onu müşahede ediyor. Allah sizlerden de bizlerden de razı olsun. Bizleri hak yolda muvaffak eylesin. Dua için hocam bir konuşa vereyim. Bir efendim. Peki, o zaman kardeşimiz için de dua edeceğiz ve dua ile programımızı bitireceğiz İnşallah.